Bilişimde adalet ve hukukun üstünlüğü, bilişim teknolojilerinin hızla geliştiği bir çağda yaşıyoruz. Bu teknolojiler, bireyler, şirketler ve devletler arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırmakla birlikte, etik ve hukuki sorunları da beraberinde getiriyor. Adalet ve hukukun üstünlüğü, bilişim dünyasında toplumun güvenliği ve düzeni için hayatı önem taşır. Bilişimde adalet nedir? Adalet, bireylerin haklarının korunması ve eşit muamele görmelerini sağlayan temel bir değerdir. Bilişimde adalet, aşağıdaki unsurları içerir. Erişim eşitliği, teknolojiye erişim, bireylerin ekonomik veya sosyal statüsüne bağlı olmamalıdır. Veri güvenliği, kullanıcıların bilgileri izinsiz erişime karşı korunmalıdır. Adil kullanım, teknolojik imkanların suistimal edilmesi önlenmelidir. Bilişimde hukukun üstünlüğü neden önemlidir? Hukukun üstünlüğü, Bireylerin ve kuruluşların yasalara uygun hareket etmesini garanti altına alır. Bilişim dünyasında bu kavramın önemi, siber suçlarla mücadele, siber saldırılar, dolandırıcılık ve veri hırsızlığı gibi suçların önlenmesi için etkili yasalar gereklidir. Kullanıcı haklarının korunması, gizlilik, ifade özgürlüğü ve fikri mülkiyet haklarının ihlali gibi konuların önüne geçilir. Dijital platformların sorumluluğu, Teknoloji şirketlerinin etik ve yasal kurallara uyması sağlanır. Karşılaşılan sorunlar, bilişim dünyasında adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamak kolay değildir. Karşılaşılan başlıca zorluklar şunlardır. 1. Siber suçların artışı, siber suçların izlenmesi ve faillerin tespit edilmesi güçtür. Uluslararası siber suçlarla mücadele için yasal işbirliği eksiktir. 2. Yasal boşluklar, hızla gelişen teknolojiler, mevcut yasaların yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Yapay zeka ve blockchain gibi yeni teknolojilere yönelik düzenlemeler eksiktir. 3. Adaletsiz veri kullanımı Büyük veri ve algoritmalar, ayrımcılığa veya ön yargılara yol açabilir. Veri sahipliği ve gizlilik hakları sıkça ihlal edilmektedir. Bilişimde adalet ve hukukun sağlanması için çözümler. 1. Etik ve hukuki rehberlik Teknoloji geliştiren şirketler, etik ilkeler ve hukuki standartlara uygun hareket etmelidir. Üniversitelerde ve diğer eğitim kurumlarında, bilişim etiği dersleri yaygınlaştırılmalıdır. 2. Uluslararası işbirliği, Küresel siber suçlarla mücadele için ülkeler arasında işbirliği mekanizmaları kurulmalıdır. Uluslararası hukukun kapsamı genişletilerek, teknolojik gelişmeler göz önüne alınmalıdır. 3. Dijital Haklar Kullanıcıların veri gizliliği ve güvenliği yasal güvenceler altına alınmalıdır. İnternetin adil ve açık bir platform olarak kalması sağlanmalıdır. 4. Adalet için teknolojiden yararlanma O yapay zeka ve büyük veri, hukukun üstünlüğünü güçlendirecek şekilde kullanılabilir. Blockchain tabanlı sistemler, yolsuzluk ve manipülasyonu önleyebilir. Bilişim dünyasında adaletin sağlanması ve hukukun üstünlüğünün korunması, sadece bireylerin değil, toplumun tamamının güvenliği için elzemdir. Müslüman bir bakış açısıyla, Teknolojinin adil ve etik bir şekilde kullanımı, İslam'ın temel değerleri olan adalet ve hakkaniyeti yansıtır. Gelişen teknoloji ile birlikte adaleti ve hukuku dijital dünyaya uyarlamak için tüm bireylerin ve kurumların üzerine düşeni yapması gerekir. Bu, sadece bugünü değil, gelecek nesilleri de koruyacak bir adımdır.